bought نار. إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أم أجد على النار هدا فلما أقي لعن عليك إنك بالباطل مقدس طلا صدق الله ربنا الأعلى Selam Allah'ın fursalınlar, ve selamet Allah'ın müjdeliler, Mustafa. Sultan bütün pirani sanılanlarımızın ruhuna, annelerimizden, babalarımızdan, akrabayı talukatımızdan, ahirete iftihar edenlerin ruhuna, dağlar başında kalmış hakile yeksan olmuş bir Fatiha'ya muhtaç olan din kardeşlerimizin ruhuna, mümin müminatın ruhuna yücehlas bir Fatiha. Müteal Hazretleri İlmullah'tan katan nazar Ya Muhammed Mustafa Allah. Sallallahu Aleyhi ve Sellem Sen bazı Nasihat et Mümin olanlara menfaat Verir İmanlı olanlara menfaat Verir Üç gün insanın kulağı Evin nasihat dinlemezse Kalbinde kara Meydana gelir Sohbetsiz yaşayan, nasihatsız yaşayan çörek arsa gibi olur, geveklisi bulunmaz. Din nasihattır, ettiğinin nasihat, din nasihattır, din nasihattır. Kendimizden ölçeceğiz ve bileceğiz. İyice bildiğin, iyice okuduğu, farziyetine iyice inandığın, günah olduğunu, geliyle katliyle sabit olduğunu bildiğin, sünneti seniye daban da bana zıt olduğunu bildiğin, bir kötülüğü işlememek, elimizden gelmediği zamanlar oluyor. Şöyle düşünelim hele bir, aşağımıza ineceğiz. Çocukluğumuzdan alacağız, Şimdi şu yaşımıza kadar geleceğiz. Akşamki dediğimi aynı söylüyorum. 111 on bir istiğfara yüz on bir günahım sığmıyor. Artık geliyor tekrar. Estağfurullah yarabbi diyorum. Yine öteki birisi çıkıyor karşıma. Estağfurullah yarabbi diyorum. Öteki birisi çıkıyor karşıma. Böyle çok kusurumuz var. Teyp koymak, toplanmak, Meclisine oturmak şurada dursun. Tek günahın haber verirse kolumdan tutarlar da sen bize layık bir insan değilsin diye dışarıya atarlardı bizi. Atardınız bizi. Sizlerin bir cenni Allah ve Peygamber insanın hürmetine cümleyenlerin hürmetine bizim de Rabb'in günahımız zafımı afiret buyursun. Kendimize <gülüyor> vermenin hiç yeri yok benim kardeşlerim. Allah'ımıza karşı çok güçlü yok Muhammed Mustafa Allah sallallahu Allah. aleyhi ve sellem efendimize uyma yok olmuşum. Bu bilgilerimizi arifinden olan zat var dinlemeye ihtiyaç hisseder. Herkesin dilinde, nüfusunda bir, bir esir olur. Senin bildiğiniz sanat söylerken imtibarın orada uyanır da sizin karşınızda konuşmaya liyakatınız yok ve hain değil bu meseleye biz. Yalnız Rabbim Hacı ve kendi mutfelerde halkettiği o dile bir tesir mutfeler şimdi sizin bildiğinizi size haber verirken faydasını görebilir miyiz? İki tarafa deyip öyle gelmiş bulunuyorum Yoksa haşa ve kellan. Hiç öyle birşey yok, makamı yok, sevmi şey yok, artırmanın için Abdülhalif-i Urduvani Kudisesi Aziz Efendimiz'i konuşturalım. Evlatlarına verdiği evitle nasihati dinleyelim. Aynı bize veriyor gibi zannedelim, onunla amel edelim, kurtuluruz inşallah. Hârü'lillâh'ın rahmeti, bismillâhirrahmânirrahîm. Tu'l hâlik u cüdvâni, kutsesir râulâ aziz. Sıttığı azam elimizden müteselsilen gelen, hâliku arz-ı semâya eyleri sandu sene. Ahmedî muhtar-ı kıldı âleme en lü'lühüde. Hazret-i Sıttı, Osman, Kasım, Cafer gibi Eylemiş neşri hakikat baiz yedül ehlüm ha. Bülhasen zatî mükerrem bu Ali kahni kerem Yusufu ve lâş yemsa lari ceyişi asbiya Hoca Abdül Halik olduğu arifi mahmud epir. Şeyh Ali baba külâl ettiği cihan-ı ruşana. Cümlesinin ruhaniyetinden müstakit olmayı Rabbimiz cümlemize nasip <gülüyor> Bu işte Abdül Halik o yani lefayife başlanan bu nefi ispatı Hızır Aleyhisselam'dan evlenen bu zat. Nefî ispatı evlenen bu Nefi Nefî ispat bit'at mıdır? Bit'at-ı hasene midir? Kitaplar mücadele verirken Hızır Aleyhisselam'ın tarif ettiğine bit'at denilmez. Hızır Aleyhisselam tarif etti onu. Suya dalmasını emretti. Suya dalmıştı. İki hikmetini söylerler bu suya dalmanın. Birisi elbiselerinde belki şüphe olur. Hiç haram yememiş ama elbise aldığı mağaza belki pangayla neyle alakalı da parasını pangalı e, kumaşa neye vermiş olur da elbisesinde de bir şüphe olursa olmasın diye suya dalmıştı. Yani elbisesi suydu. Su set veriyordu kendine. İkinci mana şu an. Sul mememizin altında sanevberi şeklinde kalp dizilen bir yer var. Bunu herkes bilir ve keşfeder. Korktuğu zaman gırp bir atan yer. gürültüsünü de duyan elini de koyunca oranın hareketini hisseden, solmemenin altında kan basıcını temin eden bir dal var. <gülüyor> Herkese var bu Burada Süveyda-i Derun denilen bir nokta var. İnsanın güc biber gibi bir nokta, oda. Gözbebeyle miyizdir? İçinde Allah yazılır. Allah yazılır. Saliklere Sıddı'yı Azam Efendimiz'den beri Muhammed Aleyhisselam'dan tut. Şimdiki zamanımızda gelen umum kutuplara kutupların tarif ettiği ne kadar dervişen halife varsa yazılan reçete, şimdi biz aynı reçeteyi kullanıyoruz. Buraları çalıştırmanın için aynı reçete bizde var. Allah'ımız şu kahatlık günlerinde, kahatlık günlerinde, vaktin son devirlerinde, İslamiyetin garip olarak gelip yine garipte avret edecek dediği zamana geldiğimiz günde, Darül Erham'ın evinden başka yer bulamayıp da sığındıkları gün gibi taksılarla boylu boyunca gelip yeni yapılmış tek bir bina. Belki kimse duymaz diye geldiğimiz bir binada böyle garip garip iller kahvelerinde, kasinelerinde sinemalarında keyif çatlanırken biz mahzun mahzun belki tutulurmayalım. Ona. Böyle garip kalacaksınız diyor Peygamberimiz, böyle garip. Bu din Ali garip olarak geldi, yine gariple havdet edecek. Garip ümmetlerime ne mutlu, ne mutlu o garip garip gelip de kimse duymazsın, işitmesin, kendi meslekimizden olan kardeşlerimizden daha hasüklüğünü ve ahlakı zemimesini, yol arkadaşımız bile bizimle reketeği vurmayan bile duymasın diye toplandığımız şu, şu mecliste Allah'ının dostu insaniyetin şanıyla bu husus buyurmasın. Onlar fanlından ipece dün ne peygamberimiz o garip olanlara ne mutluluk garip olanlara biz garip kız hele Telem gördüm her nasıl Dünyevi mahkum olduğu gibi Tahir Hoca'nın boynunu bir kucaklayıp da gözlerinden öpmeyi iki buçuk senedir arzu ederim de Allah bugün muradıma nail etti. O hasretle yaşar. Onun namına bu Konya'da canından seven kardeşlerimin gözlerinden öper, ellerinden, ayaklarından öperim. Yani bu kadar canımın istediği bir memlekette bulunuyorum şimdi. Sevişliyim. Ferahlıyım, bayram hayatı yaşayın, içimde de hıfte yetmiyor. Kendi cinsimizden bir kanat da da işhekbaya maruz kalmayalım diye korktuğumuz garip devirde yaşıyoruz. Allah'ımız şu garipliğimizi, başımıza dindar insanları hükümdar etmeyi nasip etti. Allah'ım beyti ya Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısa Küreğ'in yazdığı çıkan mecmualarda bile Allah resmi bastırmış olduğunu kalbin üzerinde gören kardeşimiz çok. Gördünüz değil mi? Bir helif, iki l m Allah'ın kudretiyle bastırmış orada lef sayı celallar. <gülüyor> Rönt gene vurdu mu çıkıyor. Üstazlarımız bize reçete vermek suratıyla Allah Allah Allah Allah Yalnız Efendimiz diyor ki Gülüm tefekkürünü çok yapın. Şu kalbimiz bir boşalsın. Masip adam boşalsın. Sultani Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpten dünya muhabbetini sükürcü gülümü çok sükürüm. Bu, sür çıkar ayarı dilden ıl harisi kalp, sür çıkar ayarı dilden ta <gülüyor> tecelli-i hak, padişah olmaz seraya, hana mamur olmadan. Onis, onis, o yalan devayı, gel ortaya, o sevayı, gömül evini, dost gelecek kondurmaya gelecek kondurmaya dost olan rabıta rabıtadan sonra penafi rusül penafi rusülden sonra penafillah gelmeni için kalbe onu bir boşalt bunun boşaltması da evradımızı okuduktan sonra istiğfarımızdan başlayıp yadırgımız olmadığı için çalışıyorum rabıtayı mevdi böyle yakasını bırakmayacaksın yani mutlaka öleceğini zannedecek yasta başka koymuş özün tavana dikilmiş yavruların boynunu bükmüş ailen hıçkırıyor yavruların boynunu büktüğünü unutmayacağız. Bu kalbimizin önünde kat kat kat kat kat kalınlık ıskanlarımız olduğundan içeriye nüfuz etmiyor. İyice tesir etmeli, ümründe gaflet pirdeler var da ondan. Aklamayacak şeyi bir teciğimize kerametim olsa da şurada arkadaşlar içinizden birisi bir sohbeti bitirmeye ölecek desem hepimize bir ürterme ürper, gelir. Allah'ın Ezra Ezra'ın aleyhisselam her gün üç, yedi, yetmiş defa herkesin şahsına bakıyormuş böyle. Geleceksin. Geliyorum hazırlan. Bir tecik kişi burada içimizde yok ki, efendim, ülmeden ben bu evden çıkarım diye senet denemez buraya bitecek imza atama. ruhumuz bu kadar. Yani ağzı bağlanmadık bir torbanın içinde ruhumuz var. Çıkarsa dıkılır mı ola, dıkılmaz mı ola? Birimiz bilmiyor şimdi. Allah imanla kavuştursun. Ülüm tef tefekkürü, ben, ben evradı tarif etmiyorum çünkü, Memleketimizin memleketimiz diyorlar, bizim Yahyalımızın sancağını de vilayeti e, o Bizim dediğim biz eskiden beri Yahyalık o ya merbut bir memleketi. Elhamdülillah. Onun için kalbimin ayrılmasına imkan olmuyor. O yollar darlı yollar. memleketimize geleceğe ayrı hisip göz ediyor. Kendine gavutayı ettiriyorum diyecek kadar iftiraya maruz kalıyorum. Yine gelmeye mecbur kalıyorum. Allah'ımız bizi sevdirmiş ayırmasın. Allah Allah. Böyle bir sevgi. Bu sevgiyle ölelim, bununla dirilelim, bununla haşkırılalım, bununla cennete girelim inşallah. Aman Allah. Allah. Allah. o evdurantları tarif eden olduğu için konulara gitmeyeceğim. Ölüm tefekkürü o beş olan neden aşağı olursak olmaz, sahalle kalbim açık, hacet kapılarından açık zamanında muhakkak bileceğimizi bileceğiz. şahadet tevhid, iman nasip olacak mı, olmayacak mı korkusu, içimizin derunumuza düşecek, gözlerimiz siyim siyim arasından, Yaşlarımdan anlayacağım. Ben rahmutadan lezzet alamıyorum. Ben rahmutadan lezzet alamıyorum. Kalbimiz sıkılıyor. Hep bundan oluyor. Bundan oluyor. Yani hastalıklarınızı ortaya sileceğim ve belişeceğiz? Şimdi bir mikrofon var ya. Arzumuz evet. mikrofon mazifesi yapıyor. Çalışan çalışan motorumuz, fabrikamız, üstadı ağzımımız oluyor. Oradan gıranıyor. Bu üfelerde buradan söylüyor. Biz Leytana oradan mı söylüyor oradan da söylemiyor. Onu da çıkaran Halık-ı Celal var. Rabotada yangılan birçok hocalara güç gelen şey zannediyor ki bir mürşidi kamile yapıyorlar. Biz Allah'ımıza yapıyoruz. Fi ilahiye Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> <gülüyor> efendimizi e döküldüğünü biliyoruz. Oradan Kutluyuz-ı Efendimiz'e geçtiğinden haberimiz oluyor. Povlar gibi birbirine eklenmiş çimontalarla doğmuş, mutlu cihan, mutlu cihan'a bağlanarak Efendimiz'in kalbine yelen tüyü Allah'ımızdan geldiğine inanıyoruz. İyimizdeki akan şırıl şırıl, şuradaki şırıl şırıl sular, onun depoyundan geldiğini biliyoruz. Buradaki ev sahibi yemin etse inanmıyoruz. Yok bu oradan geliyor. Yüz defa yemin etsem ben inandım. Bazıları bilmediği için onun kula tapıyormuş manasını verecek kadar çıldırıyor. Hiç böyle bir şey yalıyıklarında. Efendim bana şüphe gelen şey mecmula yazılıyorlar, cevap vermiyorlar. Şahsını da düşünürmüş. Şahsını da üstasını düşünür. O zaman havatır, kalbe yol bulan aşağısının düşününce istazın şahsına düşünülür. Ya şirk olmaz, günah olmaz mı? Namazın içerisinde oğulun hatlarına geliyor, ailen hatlarına geliyor. Namazın içinde geliyor, günah olmuyor, şirk olmuyor da demek. Şefiğimiz evvel Allah'a ve kününü burada yetiyetçi, benim buraya çok çekiyorlar. Siz. Sadiqinle beraber olun manasını veren Sadiqin, İstanbul'da biz de buradayız, beraber nasıl olalım? E, Teklif-i mâla yutak olmaz mı efendim? Yani illa Sadiqinle beraber olduğu Allah direkt veriyor. E biz nasıl olacağız? Öyleyse, ruhaniyet ile beraber olduğumuz müddetçe biz bize beraberiz. şimdi. Büyük Üstadımız Hacı Esali Erbil'in Kudse Aziz Efendimiz Allah şefaatine, Nâil'e, Kurban olduğum Allah, Habibi'yim hürmetine. Amin. Neyse, akşam arkadaşımızın dibi talip edemeyim. Efendim diyor, sizin dizimizin dibine oturacak, evimize varacak, kalbimi açacak, Ya Rabbi fiyozat-ı İlahiyen'i müteselselen Efendimiz'in kalbine vererek benim halime de mi diyeceğiz? Kendi evimize oturacağız, yani dizimizin dibine getireceğiz, böyle tasavvur edip de böyle mi ben şaştım bu işte nasıl edeceğiz efendim?" diyor. Yine o üstad cevap veriyor. bunların birine hacet yok, Yavrucuğum...'' ''Zamanın kutlayacağını şaktan doğmuş güneş gibi...'' ''Bütün dünyayı doldurmuş ziyadanı...'' ''Yeter ki o haneye, kalp hanesine pencereniz açık olsun...'' ''Pencereniz açık olsun...'' İçerisine muhakkak güneş vuracak. Pencere kapalı olur, inanç kapalı olursa içeriye nüfuz etmez. Rastadan belenzet alamıyorum, şüpheleniyorum diye boşuna dir. Belen yarzuk, belen yarif olduğundan. Elim tabiriyle dağına bakmadığı için lezzet alamadığı için ben alamıyorum diyor. Ne bilsin tadını anı asel göster, besal göster, soğan göster, bal göster, hiç hayatında soğanı ısırmamış, balı yalamamış adam, soğanın ünü beyaz, gerisi kim yeşil daha yakışıklı. Bal çok çopur, çam sakızı gibi. Lakin onu çeynedin mi acı, berikini yaradın mı damayın üzerine koydun mu bal olduğunu bilin. Gelmez abi bu zaman. Şöyle bölümün tefsirini 15 dakika. Ben nasıl öyleceğim ya Rabbi iman nasıl olacak ya Rabbi? Düşünceleri kaderle şu an cevap verebilecek miyim ya Rabbi? Kabirden kalktığım zaman suratın başka surata ne kılacak mı ya Rabbi? Defterimi sağdan mı bileceksin? Sondan mı bilemiyorum yine ya Rabbi. Nizanı, adalette günahımı, ağır gelecek sevabımı bilemiyorum ya Rabbi! Ferihum fil ve ferihum fil Sa'ir Hangi fırgıya ayrılacağım? Resulullah fırgasına mı? Şeytan fırgasına mı? Bilemiyorum ya Rabbi! Bu düşünce kalbi bir dırağın içinde hiçbir şey koymayacak. Yakışıksız! Diye muhabbetinden eser kalmayacak, koymayacak. Ondan sonra Rabıtay-ı Şerif'e başladın hal. Derhal musluğun ağzı kapanmadığı için iyice kalbini temizlediğin için rabıta kalpte e, tecelli edecek ve rabıtandan gelen fiyozat-ı ilahiyenin şırıl şırıl aktığını duymaya sol membeğin altı sıcağın içinde kalıp Allah'ım Allah'ım şu lezzetler canımı al diyecek kadar ferahın içinde kalıp postun üstüne bazı gün yıkılıp ailenin ne kaldın, ne oldun sen ya, efendime dalgın şekilde rabıta yapmıştım. ben kendimi kaybettim diyemez ailesine de herkesten saklar ya, ders çekeceği yer yalnız olsun diyor yalnız yerde temiz seccade olsun ee, üzerine isporta karışmayan gül yağları sürünsün kıbleye karşı gözleri yumlu otursun Kavim gözleri yumlu otursun, tesbihini nur gibi eline alsın, ailesinin bile soluğu gelmesin, hiç kimse olmadığı yerde da hiç değilmişse, 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 1 saat olsun, 4 kalsın. Efendimiz buyurdular ki mangalın üzerine cevabı koyuyorlar. Ne bir şey de bir tarafta hali olmuyor diyor. Hangi bir parigator fıçıları var diyor. Hele o 15 dakika lut olur. Cezbeyi o mangalın atasının hava kazının üstünde kaynaması, soluğu, hava gazının üstündeki yüz tencereler gibi fışıl fışıl dışarıya vurmaya başlayacak mı? Dutmayız diyor yıhvan diyor. Ab diyorsun. هيا يلا يا غاز يا غاز يا غاز يا غاز olsun. Allah'a selamat versin. 15 yarım saat kırk dakika bir saat olursa Efendimiz üç gün böyle devam etsinler dillerindeki zikir sol ömenin altından dik dik atmaya başlayacak diyor. Kendiler bilirler. Mangala mankala koyduğu bir cezbenin ince noktaları, zayıf noktaları başlarıyıp durunca çip çip çip çip atmaya. O, hem misallı söylüyor hem de dersi tarifi ediyor İyice dinleyelim, anlayalım. Şimdi bu çip çip mi? kalp, ruh, sır, hafa, akfa çalışmış oluyor. Biraz daha su, suyun kaynayacağı, 2 kilo olacak. Biraz daha su. Yani ısıtmışsın. Bütün ibrahim abamın biri sıcaklık var. Yani kaynağı hiç çok az. Kaynamadığımızın sebebi diğer 2. çekemiyoruz. Hiç kusura da Efendim diyor ki, neler varsa yüzde söyleyeceksin. Biz söyleyeceğiz. <gülüyor> Bize müsaade ettiler. Şahsım <gülüyor> söyle. Kafletle yaşamasınlar. Yani namaz kıldıklarına döndürmesinler. Doğru yollardı. Allah'a etler. Bismillahirrahmanirrahim. Acele acele. Yarısı vesveseleydi. Dükkende, dizgahta vesairede. Esselamu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Oğlum, namaza namaza gidenleri davantımıza getirin diyor. Çok dinlediniz hocalardan. Namaz kılanları evimize getirin. Ziyafet çok girmek hazırlamış adam. Çocuk katılıyor. Arif bir çocuk. Diyor. Aşım namazı, amca aşım namazında hoca ilk hangi süreye okulmuştu? Oğlum, ne çarptığında kanlanmıştı oğlum. Amca hangi süreye okulu, aşım namazında hangisinde, arkadan kanaat olsun bilemiyorum. Öyle bin tane cemaattan on kişi bilmiş. Yani evvelkinde yine altı yine okulu, ikincide de ihra namazın içinde kalan on kişiymiş. On kişiyi getirmişti oğlum. Namazdan kılanları getir. Namaz kılmamışlar <gülüyor> baba dedi. Hiç kimse dedi akşam namazındaki okunan surayı bilemiyor. Bilemiyor. On kişi bildi. On kişi namaz kılmış. Onları getirdim. Başkaları kılmamış dedi. Yani camiye girmişler. Yediye çıkmışlar diyor. Efendimiz bunu gibi Bu tarikatı Ali'ye tedavi edecek et tarikatul hakikat hadıma-yı şeriat. Tarikatla <gülüyor> hakikat şeriatın hizmetçisi namaz olsunla kılsınlar diye Allah kulları koydu. Taharatla abdest nasıl hazırlanıyor da namaza giriyorsa insan tarikatla hakikat şöyle eee dik kul bi'l-estâb bismillâh likulli en cealnâ